Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği bu hafta önemli bir konuğunu ağırlayacak. Çünkü e, hukukla ilgilenen veya hukuki bir sorunu olan herkes bilir ki ihtarname diye bir araç vardır. Bir şeyin yapılmasını ya da yapılmamasını istediğiniz zaman bir ihtarname gönderelim, bir ihtarname çekelim diye konuşulur. Şimdi e, son olarak Paris İklim Konferansı'nda ve 2022 e, Glasgow e, İklim e, Paktı'nda söz verilen, İşlerin yapılmadığı nedeniyle işte doğalgaz, petrol ve kömür çıkaran büyük şirketlere bir ihtar çekiliyor. Ve bu ihtarı çekenlerle ilgili konuğumuz Ömer Madra bizi bilgilendirecekler. Ömer Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba Bahri Bey, hoş bulduk. Çok mutlu oldum burada olmaktan. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok sevindik. Aslında daha evvel de konuşmuştuk. Sizin gizli hukukçuluğunuzu, üstelik uluslararası hukuk konusundaki üretimlerinizi, bilginizi ve donanımınızı bugün yine bu alanla ilgili bizleri aydınlatacaksınız evet, ve bu bu ihtar bu ihtarname'nin e, ihtar edicileri konusunda sizin sevdiğiniz e, kişiler var işte Uganda'dan işte İsveçten Almanya'dan e, belki onlardan da bahsedeceğiz değil mi e, Ömer Bey Evet evet memnuniyetle tabi yani e, aslında bugünkü bu programımız bir canlı yayındiği kayıt Çünkü yarın başka bir şeyleri. Yani bu programın yayınlandığı tarihte Hrantin e, anmasıyla ilgili. ilgili ilgileneceğimiz için önden yapıyoruz. Bugünün bir de önemi var aslında. E, hukuk güvenliği e, kavramının belki de en önemli isimlerinden biri olan, bunu ortaya atan isim. Yani Baron de Montesquieu. Onun da doğum günüydü. Bu kaydın yapıldığı gün. O yüzden Ayrıca da önemli bir şey bu. Yani, e bunu, bunu hukuk güvenliği programcıları bir köşeye not etsin. <gülüyor> evet yani e, kesintisiz 20 yıl üzerinde gece gündüz çalıştığı ve 18. yüzyıla damgasını vuran Kanunların Ruhu kitabını da e, yazmış 31 kitaptan oluşuyor. mi? Evet, iki yorum da var evet, 61 ya da 32 yani birinci kitabının açılış cümlesinde de Barra Montesquieu şöyle demiş yasalar en genel ifadesiyle eşyanın tabiatından kaynaklanan zorunlu ilişkilerdir yani daha net hukuk güvenliği nasıl anlatılırdı bilmiyorum yani 275 yıl önce yayınladığı bu kitapta yani siyasi kurumların ayakta kalabilmesi için bu kurumlar ait oldukları toplumların sosyal, kültürel, coğrafi, iklimsel demiş. Anuza demiş. Yönlerini ve özelliklerini yansıtmak zorundadırlar. Bunun için de anayasal yönetim biçimi şart. Despotizm olmaz diyor. Ve yani toplumun erdem aşkı demiş aslında. Demokratik cumhuriyetin temel ilke ve kaynağı erdem aşkıdır demiş. Yani toplumun çıkarlarını daima özel çıkarlarının önünde tutma azmi. İşte e, şey de e, bu konuların çok sağlam çalışan insanlardan aktivist ve yazar Kanadalı Naomi Klein da Rebecca Steffoff'la birlikte bir geçen yıl bir kitap çıkardı. Her şeyi değiştirme rehberi diye. Gençler için gezegeni ve birbirimizi koruma kılavuzu. İşte orada da şeyi bütün bu Gençliğin özellikle genç kesimin ama bütün dünyadaki şeylerin bu iklim korkmuşluğunu durdurma yolundaki mücadelelerinin bütün yönlerini özellikle gençlerin anlatıyor. Ama kitabın önemli bir bölümünü de şeye ayırmış durumdalar yani politik mücadelenin yanı sıra hukuk mücadelesi de var işin içinde. Yani dünyanın dört bir yanındaki gençlerin hükümetlere, yeryüzünü kirleten şirketlere, kömür, petrol, gaz şirketlerinin hukuki yollardan meydan okumalarının da pek çok çarpıcı örneğine de yer veriyor kitapta. Yani devletlerin yüksek mahkemelerine, anayasa mahkemelerine olduğu gibi Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin uluslararası yargı organlarına, işte Uluslararası Adalet Divanı gibi en üst düzey hukuk kuruluşlarına, ve giderek artan başvurular yapıyorlar politik girişimler sokak protestolarının yanı sıra durum gerektirdiğinde ve hukukun da aktivistler için son derece etkili bir araç olarak kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor kitap yani Naomi Klein ve Rebecca Stephup vurguluyorlar ve hukuk diyorlar şu cümle çok bana önemli gelmişti Hukuk her zaman kolay kullanılabilen bir araç değildir. Ama ancak en güçlü biri olabilir e, diyordu. Yani e, bu konuda çok önemsediğimiz bir çerçeve çiziyorlar yani. Ve şimdi işte Bahri Bey sizin de sözünü ettiğiniz bu ihtarname meselesi. Faaliyetten men. Bu yani dünyadaki bu özellikle genç neslin bütün gezegen elden gidiyor şeklinde ve biz bunu durup seyredemeyiz. Buna karşı çıkacağız diyenlerin başında gelen işte İsveçli genç Greta Thunberg vardı. şey yaşında daha 15 yaşındayken İsveç parlamentosunun önünde mücadeleye başlamıştı ve biz de açık radyoda o günden beri takip ediyoruz. O onun arasında bulunduğu Afrika kıtasından Vanessa Nakate'nin Latin Amerika'dan, Güney Amerika'dan, Ekvador'dan daha doğrusu Orta Amerika'dan Helena'nın, Gualinga'nın ve Almanya'dan da çok yakından takip ettiğimiz çalışmalarını Luisa Noyberger adlı genç aktivistlerin ortak bir şeyleri var soyadlarını da kullanmadan yaptıkları bir ihtarname e, çekiyorlar ve tam da Davos'taki Dünya Ekonomi Konferansı başlamışken binin üzerinde e, özel jetle toplantıya giderek orada dünyaya iklim dersi veren fosil yakıt CEO'larına oldukça yalancılar yani ve onların dostlarına uyarı yapıyorlar. Dur ve vazgeç değil mi?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 e, talep etmektedir bu ihtarname diyor. Ve ondan sonra da ağır bir suçlama var. Yani petrol devlerinin, şirketlerinin yaptıklarını biliyoruz. Fosil yakıtların yıkıcı iklim değişikliğine yol açtığını onlarca yıldır biliyoruz biliyordunuz. diyor Bu da aslında tam burada bir ufak parantez açmama izin verirseniz daha Dostum. yeni dünyanın en büyük e, en kirletici şirketi olan Exxon Mobil'in aslında yeryüzünün en önemli bilim insanlarından önce bile kendisi parayı bastırıp 40 yıl önce yaklaşık olarak bütün bu iklim faciasını tespit etmiş oldu. Ve bunu da en doğru yani bugün ne kadar arttıysa sıcaklık o tarihte 40 yıl önceden biliyormuşlar. Şimdi belgeler açığa çıktı. Ama e, gidip ondan sonra da mesela e, CEO'su bizzat Raymond, e, Lee Raymond galiba adı. Dünyaya küresel ısınma diye bir şey yoktur. Bırakın bizi işimizi yapalım diye. Hatta Kyoto'da, ilk defa Kyoto'da şey yapılacak, o konular konuşulmaya başlanacakken e, şey, Pekin'de yapılan bir toplantıda Yok böyle bir şey. Hatta serinletiyor filan gibi laflar ediyor. Yani işte onları anlatıyorlar bu genç insanlar Vanessa, Greta, Helena ve Louisa. Ve şunu söylüyorlar. Bunların 10 yıllarca yıldır biliyordunuz. İklim değişikliği hakkındaki bilimsel gerçekleri ve riskleri çarpıtarak halkı yanılttınız. Aldattınız. Siyasetçileri akıllarını karıştıran ve bu yüzden temiz enerjiye geçişi geciktiren yanlış bilgilerle kandırdınız diyorlar. Bütün bunları da e, kapital harflerle, büyük harflerle yazıyorlar. Hepimizin temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çerçevede yaşama hakkını, sizlerin özen yükümlülüğünü ve yerli halkların haklarını doğrudan ihlal eden bu icraatınızı derhal sonlandırmalısınız diyor faaliyetlerinizi ve eğer derhal gereğini yapmazsanız burasının altını çizmişler dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların sizden hesap sormak için her türlü yasal hukuki girişimde bulunacağı konusunda sizi uyarıyoruz ama bu esnada aynı zamanda sokakta kitleler halinde protesto eylemlerimize de devam edeceğiz diyorlar bu insanlar ve bu avaz org şeyinde de sitesinde de büyük bir kampanya başlatıldı. Yani benim görebildiğim kadarıyla hedef 1 milyon imza şu anda 800 bin. 850 bini aşmış durumda bu kaydın yapıldığı sırada. Böyle bir takipte şey yaptık. İlginç bir durum yani. Ömer Bey bu aslında İlk defa siyasi bir e, makam olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bu önce hatta ertelenen e, ama sonra 2002'deki Glasgow'da yapılan toplantı öncesi e, yani e, ilk defa bu tehlikeyi işaret etmişti. Sanıyorum dünyanın birçok yerinden 250'yi ye aşkın bilim insanının hazırladığı rapora dayanarak yani o, o bile ilk defa yani bu son şansımızdı diye söylemişti. Ama buna rağmen hatta e, sanıyorum Açık Radyo'nun programlarından birinde siz konuşmuştunuz. Yani e, bir e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onlar öyle diye dursunlar biz e, çalışmaya ve işimize devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz dedi. Ve hatta yine programdaki arkadaşlardan biri de e, ama muhalefetin de buna ilişkin programında en ufak bir açıklama yok diye bir eleştiride getirmişti o, o sırada bu toplantı sonrası. Ama e, bu, o toplantı yani bir anlamda Paris İklim Zirvesi Anlaşması hedeflerine bağlılığı ifade eden bu toplantı sonrası da hiçbir şey yapılmadığı için artık e, bu ihtarname e, yaşamsal hale geldi veyahut da gündeme geldi diyebiliriz herhalde. Evet yani bu Greta Thunberg'in de bu Almanya'da şu anda devam etmekte olan e, büyük bir problem var. Yani korkunç bir durum var aslında Lützerat kasabasında Almanya yıllar sonrasında tekrar kömür şey o enerji krizi bahane ederek yenilenebilir enerjiye geçmek yerine tekrar limit en kirletici bir numaralı kirletici olan limit çıkartmaya ve RWE yani RWE harfleriyle ifade edilen bir şirketle anlaşma yaptı ve öne çekme bahanesiyle yani 2000 38'de sıfıra net sıfıra ulaşacağım. Badi vardı Almanya'nın hem de yeşillerin de iktidarda bulunduğu bir eyalette ve e, aynı zamanda iktidarın da ortağı yeşiller. Buna rağmen de e, bu sözlerini tutam, tutmayıp aslında doğru da söylemeyip bu LBE şirketinin Lütserat kasabasındaki bu zaten boşaltılmış ve satın alınmış şirket orayı kömür çıkartmaya başlayacaktı ama aktivistler yıllardan beri orada ağaç evlerde filan canlıları bağısına orayı savunuyorlardı ama polis çıkarttı onları hatta Gretatın müdürü peki yeşillerin buradaki tutumu e, ne, nedir nasıl e, davranlar acaba onlar da Putin'in Avrupa'ya bu gazı kesmesi sonrası yaşanan sıkıntılardan dolayı mı bir döneklik yaptılar sizce? Öyle ama yenilenebilir enerjinin %90'ın üzerinde ucuzlamış olması ve tamamen geçinen, yani rüzgar ve güneş, rüzgar türbinleri ve güneş panellerine ve kimi durumlarda da hidrolik enerji kaynaklarına gitmek ve bunun büyük de ölçüde istihdamı da meydana getireceği artık alenen ortadayken e, gene de e, buna ram oldular çok büyük bir şey yaşanıyor yani büyük bir e, iktisadi e, yani siyasi aslında e, çöküntü yaşanıyor enerji krizinde bahane ederek ve Kömürcülerin, fasilcilerin e, emrinde boyun eğmiş durumdalar. İşte onu protesto etmek için de Greta oradayken hatta baya polis şiddeti kullanıldı. Birkaç saatliğine de e, Greta Thunberg'i de bütün oradaki aktivistleri de e, nezarete almış oldukları çamur deryası içinde. Çok acayip sahneler vardı. Hatta sonradan da Greta bir not atmış bugün bu kaydı yaptığımız sırada gördüm Twitter hesabından yani böyle tuttular beni de e, fakat sonra serbest bıraktılar ama şey bir yani bayağı da salla götürüyor polisler yani ama böyle davranmak e, yani iklimi e, şeyi, çevreyi korumak iklimi korumak bir suç değildir diyor buna karşılık yeşiller başta olmak üzere hiç seslerini, sadalarını çıkartmıyorlar bu lütserat durumunda. Şimdi bu hukuk meselesi son derece önemli aslında. Çünkü mesela gene bu kaydın yapıldığı günde bir artı gerçekte bir haber vardı. Bugün yani dünkü gazetelerde diyelim bu programa göre dün yani bu kayda göre bugün. Ve şimdi. E, gene bir hukuk meselesi önde gelen bazı hukuk ekoloji örgütleri affedersiniz hukuk dedim ekoloji örgütleri Muğla'daki üç büyük santralin kömür yakıklı santralin yatağın Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin kapatılması kararının uygulanması için Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklamaları yaptı basın açıklaması yaptılar ve hükümetten talebimiz diyor da tam bir hukuk meselesi de aynı zamanda bu iklim Adaleti Komisyonu üyesi Melis Tantan da kurumlar adına açıklama yapmış ve hükümetten talebimiz Muğla'da uygulanan ekokırım diyor terim de bu yani bayağı ekolojik kırımdan bahsediyor soykırım gibi buna son verilmesi kömür ocaklarının genişletilmesi durdurulmalı ve H. 1997 Aydın İdare Mahkemesi'nin yatan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin kapatılması için verdiği karar Danıştay tarafından da üst mahkeme tarafından, İdari mahkeme tarafından da onaylanmıştır. Türkiye Muğla, Muğla termik santralinin kapatılmasına yönelik Danıştay kararını uygulamadığı için 2005'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edilmiştir diye hatırlatıyorlar. Bunları çeşitli programlarda zaman zaman konuşma fırsatımız oluyor. Evet. Bu Eko bu Kırım'ı siz aynı zamanda insanlığa karşı suçlar e, kalemlerinden biri olarak da ifade etmiştiniz. Daha önceki bir programımızda hatırlıyorum. Evet gayet iyi hatırlıyorsunuz. Yani programın ikinci bölümünde eğer zamanımız kalırsa çok önemli de bir makale çıktı. Bu çeşitli boyutlarıyla 2023'ün iklim davaları için bir dönüm yılı, dönüm noktası yılı olduğunu anlatan Isabella Kaminski'nin çok etraflı bir makalesi vardı. Ondan da bahsedelim. Yani Dünyanın dört bir tarafında, Amerika kıtasında, Kanada'da, Meksika'da, ondan Afrika'da, Güney Afrika'da, ee, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da adalarda hepsinden bahsetmek mümkün ve en önemlisi de tabi uluslararası mahkemelerde yani hem Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nde hem de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve Uluslararası Adalet Divanı'nın önünde de sayısız dava görüleceği ve büyük etkisi olacağı söyleniyor. Şunu bitireyim müsaadenizle bir şeyde yani bu üç santral termik santrallerin kapatılma kararı e, daha 2005 tarihli kararları uygulanmadığını tespit ettiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani kararlarının devlet tarafından uygulanmasını izlemekle görevli merci kim? Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi. Başka pek çok davada olduğu gibi buradan da biliyoruz. Türkiye'nin Muğla santralleriyle ilgili 2005 tarihli kararları uygulamadığını tespit ettiğinden incelemeye almıştır diyorlar ve onun için de Yeniköy için, Yatağan için, Kemerköy için, Adalet Türkiye için adalet istiyoruz diyorlar. Bu da bayağı meclisin önünde yapılmış bir şey. Yani meseleyi bütün uluslararası hukuk boyutuyla da ele almak e, mümkün olabilir. E, abi, Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı da e, müjde vereceğini söylüyor sürekli olarak fosil yakıt e, bularak işletmeye açarak ama Paris İklim Anlaşmasında kendisi de bizzat zirvese birleşmiş milletlere gidip evet ve onaylamıştı Türkiye taraf yani Paris İklim Anlaşmasına ve orada da bunun belli bir hedefe uyması için mutlaka kömür sıfır net hedefine ulaşması lazım Türkiye geç bir hedef koydu net sıfır için 2053 ama. Ona bile aykırı bunun, bunun müjde olduğunu söylemek böyle bir sorun var. Ama Türkiye'de henüz bilebildiğim kadarıyla bu üç, saydığım üç santral dışında önemli bir dava, birçok dava var. Yerel dava da yani iklim konusundaki taahhütlerini yerine getirmediği için bir dava genel olarak bir dava henüz açılmadı bildiğim kadarıyla. Evet bir ara verecek miyiz Ömer Bey? Evet isterseniz bir müzik çalabiliriz. Evet. Sizin seçtiğiniz ee, bir müzik olacak. Evet. Mercy Mercy Me, acı acı bana diye. Marvin Gaye'in ünlü şarkısı çok çok eski bir tarihte. Neler oluyor paranteziyle yaptığı ve Doğan'ın çok yumuşak bir tonda anlattığı ama korkunç bir yıkıma uğradığını bundan 40 sene önce anlattığı bir parçayı seçtim. Mündürü bir parçayı isterseniz onu dinleyelim. Evet teşekkür ediyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı. Bugün Ömer Madıra Bey ile Paris İklim Anlaşması ve 2022'deki Glasgow İklim Pakti. E, taahhütlerine uymayan e, fosil yakıt e, çıkarıcı şirketleri protesto için ve e, u, uyarmak için ihtarname hazırlayan e, iklim aktivistleriyle ilgili e, son gelişmeleri ve bu, buna ilişkin e, değerlendirmeleri yapıyoruz Ömer Bey'le. Ee, evet Ömer Bey siz e, programın birinci bölümünde de söz etmiştiniz. Bir makaleyi bize e, özetleyecektiniz. Evet. E, aslında iki aynı nitelikte iki makale, iki ayrı yerde. Birisi Guardian'da, birisi de bu konularla yakından ilgili olan bir e, sitesinde çıktı. Aşağı yukarı aynı makale. Isabella Kaminski'nin e, ve 4 Ocak'ta Guardian gözetesinden çıkan makalesine şöyle bir göz atarsak genel bir hukuk turu attırıyor aslında bize ve 2023 yılının bir dönüm noktası olacağını söylüyor. İklimle ilgili muhakemeler açısından yapılan yargılamalar, açılan davalar, savunmalar vesaire açısından. Hem e, kamu sektörüne, hükümetlere, eyalet meclislerine, eyalet hükümetlerine yani hem genel olarak federal hükümetlere hem de özel sektöre, şirketlere açılmış e, pek çok dava var. Bir de yani bildiğimiz en büyük şirketlere karşı açılan davalar var ve bunlar bir kısmı yürüyor. Ve en e, kötü bu suçları işleyen diyelim. Şirketlerin ve hükümetlerin de zor bir yıl geçireceğini ve eyleme zorlayacağını bu hukuki çağrıların önemli belirtiliyor. Ve tam bir listesi hatta haritası çıkarılmış. En çok yani Endonezya'dan Avustralya ya Endonezya'dan Avustralya'ya kadar geçtiğim geçen senede yani 2022'de de Bayağı vardı dava ve insan hakları yani iklim, iklimin korunması, çevrenin korunması bir insan, temel insan hakkıdır diyorlar zaten. Ama 2023 daha da önemli olacaktır diyor makareyi yazan Kaminski derlemeyi yapan daha doğrusu. Ve daha da önemli olabilir çünkü duruşmalar olacak ve yargı kararları dünyanın dört bir tarafından en kötü bu iklim suçları işleyenlerin, çevre suçları işleyenlerin e, yaptıkları hakkında da ışık tutacaktır diyor. Ve şeyleri de bunların kurbanlarına, başta da tabii yerli halklar olmak üzere Amazon'daki gibi pek çok böyle ayak süreyen hükümetleri ve şirketleri de inkarcılığa ve ertelemeciliğe giden şirketleri de zorlayacaktır diyor. Ben bu makalede yok ama hemen şeyle yani en çoğu davaların Amerika Birleşik Devletleri'nde görünecek diyor. Ben hemen şeyi hatırladım yani küresel ısınmayı dünyaya ta tanıtan en önemli bilim insanı James Hansen'ın aralarında bulunduğu belki hatta kendi torunu Genç Sofya'nın da bulunduğu bir Juliana e, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı davasını hatırladım. Ta 2015'ten beri devam ediyor. Bu öncü bir dava. Aslında son derece ağır bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşların hakkını ve özellikle de genç kuşakların koruyamadığını ileri sürüyorlar davada. Ve önemli yerliler de var. Şu Teskat Martinez gibi. Dede ve torun olması da çok ilginç değil evet, evet, evet. Aynen öyle. Ama James Henson'un zaten öteden beri ee, ana savunduğu fikir gez, gezegeni kime bırakacağız diyor yani gelecek nesiller için gelecek nesillerin koruyucularıdır onlar diyor ee, benim de tanıma fırsatı bulduğum harika bir yerli çocuk vardı şu Teskat Martinez'de o da kendi örgütü yeryüzü gardiyanları yeryüzü sabuncuları muhafızları diye bir kuruluş onlar açmıştı 21 kişinin ve uzun çok uzun şeyler sürdükten sonra yani hayat, özgürlük ve mülkiyet haklarını da çiğnediğine hükümetin egemen görevi olduğu halde korumak bunu yapmadı e, diyorlar. Tam bir hukuk güvenliği doktrini aslında işte ve uluslararası sorumluluğu vardır doğal kaynaklar bakımından diyorlar. Evet ne olacağı tam belli değil Wikipedia'dan baktım bu makaleyi görünce bence son Mayıs itibariyle hala bölge mahkemesindeymiş ve davacıların e, davalarını yani şey şikayetlerini e, değiştirmeleri istenmiş e, savunmanlar tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarafından ama erteleyin atın davayı silin İptal eden şeyini kabul etmemiş Mahkeme Şimdi devam ediyor Birinci, Birincisi o bu sene görülebilir Ve şey yapabilir Ondan sonra sonuçlanabilir da Sonuçlanabilir evet. Bir de mesela Montana Eyaletine karşı da Yine Yine küçük bir çocuk Küçük çocuklardan oluşan ve Gençlerden oluşan bir grubun Yani 5 yaşında bir çocuk var Davacı ve yaşları 5 ile 21 arasında devam ediyor. O da Montana eyaletinde iklim yıkımının bizim hayati haklarımızı mahvedeceği, üstümüzden geçeceğini söylüyorlar. Nehirler bizim göller, balıklar yaban hayatı kamu, kamu yararı içindir ve bunu mahvettiniz falan diyorlar. Our Children's Trust diye bir kuruluş var. Yani bizim çocuklarımızın vakfı mı diyelim öyle çevirelim herhalde o davayı açanlardanmış o da bu sene bitebilir deniyor ve belli de olmaz deniyor nasıl sonuçlanır ama eğer çocuklar ve gençler yine sonuçlanırsa bütün dünyada etkileri olacak sadece Amerika'da ve bir tek eyalette değil deniyor ondan sonra Kanada var Kanada'da da son derece çarpıcı 15 yaşında Sofia diye bir genç kızın o da Sofia tarih yapmış çünkü Ontario eyaletinin tarih yazmış yani 2030 sera gazı emisyonları salımlarını geri alma hedefini geri aldı erteledi diye dava açmış ve halklarımızı zedeliyor diye tarihi bir dava onun da durumu bu sene belli olacakmış Meksika'da öyle çok önemli çok yavaş gidiyor tedbir alacağım dediği tedbirleri Hükümet uygulamıyor diye gene gençlerin açtığı bir dava var. Dünyanın en kötü durumunda olan dördüncü olarak açlık ve kıtlık krizinin baş gösterdiği Güney Afrika'da var kuraklık. Yani burası en temel yerlerden biri. Orada da yeni bir kömür kıtlı istasyon termik santral kurma talebi var. Bunu şiddetle dava ettiler. Avustralya'da grup davaları var. Torres Adaları sakinleri var. Pabay Pabay ve Guy Paul Kabay diye iki kişi. Ama bütün devletin bütün Avustralya'ya bağlı bir ada takım adası burası. Son derece ilginç insanlar ve bizim bütün atalarımızın kemiklerini bile tehlikeye atıyorsunuz. Mezarlar bile kalmayacak diyorlar. Ve Avustralya sorunu diye dava açmışlar. Yani yükselen denizler. Merve de bizim hukuk güvenliği programına danışman olarak alalım. Yani bu, davalar... <gülüyor> <gülüyor> bu davalarla ilgili hakikaten ayrıntılı bilgileri sunalım izleyicilerimize. Çünkü söylediğiniz gibi e, sadece Türkiye'de hukuk güvenliği problemi yok. Dünyada hukuk güvenliği ihtiyacı var ve hakikaten bütün dünyadaki insanların hatta diğer bütün canlıların hayvanlar ve bitkiler dahil temiz bir çevrede yaşama hakkı var. Bu evet, ve bu en temel haklardan bir tanesi. Yani, evet üçüncü kuşak hak. haklardan dediğimiz haklar bunlar. Yani, yaşama hakkı yani. Evet yaşama hakkı birinci hak ama yani temiz bir çevrede yaşama Hayır bir de bu adalar filan söz konusu olunca Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya ee, bağlı olan adalar varlıkları evet. da tamamen gidiyor. Yani ata toprakları diye bir şey kalmayacak. Çünkü en yüksek yerleri 3-4 metre olan adalar bunlar. Ve artık mezarlarını bile bulamıyorlar atalarını. Hangi adaların sular altında kaldığı için o da davacı olan? Tuvalu. Evet. Tuvalu var mesela. Vanuatu var, Tuvalu var. Bunlar e, Avrupa'da da var. Çok ilginç aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne benim çoğu uzun yıllar önce bir ara il, önemli ilgilendiğim bir konuydu bu. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne de getirilen davalar var. Mesela İsviçreli kadınlar, Klima Seniorinen Schweiz diye yani İsviçreli e, o, o şeyli olgun kadınlar diyelim. için iklim hareketi biz bizim hayatımız büyük bir sağlığımız riske gidiyor. Fırtınalardan ve göl kenarında dalgalardan falan diyorlar ve büyük büyük dairede görülecekmiş mesela böyle İsviçre'de yüksek mahkemede ve en tanınmış Britanya'da avukatlar Jessica Saimir ve Mark Walters göreceklermiş. Yani uluslararası yankılanmaları da çok olacak diyorlar. Yani bütün dünyanın dört bir tarafındaki mahkemelerde bunların etkileri olacak diyorlar. 2023 yılı itibariyle. Evet. İtalya'da, Belçika'da, Fransa'da bir dizi Avrupa vakası var. Bir de iklim anlaşmazlıkları davaları A diye bir kuruluş var. O da çok OECD ülkeleri içinde... Hükümetin sorumluluğunu artırmak üzere peş peşe davalar açmaktaymış. Çok ilginç aslında. Uluslararası seviyede de Birleşmiş Milletler, siz demin sözünü ettiniz. Zaten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son derece net ve sert açıklamalar yapıyor bu iklim yıkımı konusunda öteden beri. Uluslararası Adalet divanı önüne gidecek bir dava da var. İşte demin de sözünü ettiğimiz Vanuatu. Yani o yok olmak üzere olan bir ada. Bütün dünyadan da destek alıyor hükümetlerden. Bu, bir bunlar var. Bir de özel sektöre, şirketlere karşı davalar var ki mesela biraz önce sözünü ettiğimiz bu RVE şirketi Alman şu kömür, Lützerat'ta kömür çık çıkaran şirkete e, Peru'da bir çiftçiler dava açmışlar. Çünkü Peru'da da bir şeyler yapıyormuş yani kömür vesaire gibi şeyler. Ve büyük zarar verdi bizim yerli halka diyorlar. Şimdi o dava da görülüyor mesela. Brezilya'da Amazonlarla ilgili Brezilya Kalkınma Bankası'na karşı dava var. Şeyler verdi diye. Kredi verdi bu şirketlere diye. Avustralya'nın meşhur Santos şirketi, bir de Woodside şirketleri var. Çok büyük dev şirketler bunlar. Offshore deniz denizde gaz çıkarma şeyleri. Onların da yani yeryüzünün en büyük e, biyolojik çeşitlilik merkezi sayılan, yani uzaydan görülen tek organizma olan büyük mercan resif setinin mahvedilmesinden dolayı oradaki hem turizmi hem her şeyi mahvettikleri için bir dava var. Yani bayağı ciddi 7-4.5 milyar dolardan fazla Barossa gaz projesi filan var. Devasa termal kömür madenleri açıyorlar. Avustralya'da yıkım yaşanmasına rağmen bunlara karşı davalar var. Ve bu şekilde gidiyor. Yani en önemlilerinden bir tanesi de Shell şirketi dev şirketin e, bizzat kendisine karşı Hollanda'da açıldı. E, 2030'a kadar kendi karbon emisyonlarını salımlarını e, %45 azaltacağım dedi ama yapmadı diye İ, mahkeme kararı 2021'de da, da, kabul etti. Yani Shell'in sorumlu buldu ve mecbursun tutmaya dedi ama Shell şimdi ondan kurtulmaya kaçıyor ve Milieu Defansiye diye ve yani Yeryüzün Dostları Derneği'nin Hollanda kolu da davayı açan oydu ve bu tutturamayacak hedeflerini devam edeceğiz davayı diye gidiyorlar ve bir de son bir kategori var Yeşil Badana dediğimiz Green Ocean diyorlar yalan söylemek bu konuda bu da şimdi çok sayıda davaya konu oluyormuş mesela Hollanda'nın ünlü havayolları KLM biz, biz çok sürdürülebilir uçuş yapıyoruz falan diye reklamlar veriyormuş. Bunun tamamen yalan olduğunu söyleyen bir dava açılmış. Bir de Santos şirketi Avustralya'nın meşhur dev şirketlerinden biri. O da temiz enerjiyi üretiyorum ve net sıfır planlarım var diye onun da... Hiçbir şekilde tutturamayacakları anlaşılmış. Bir de tabii plastikler ve biyolojik çeşitlilik davaları var. Onların da yok olması ile ilgili. Yani sonuç olarak harita var. Yani bütün kıtalarda Amerika başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Peru'da Almanya'ya karşı açılan davalar, Brezilya'da Amazon yerlileri vesaire, Uganda'da, Tanzanya'da. Fransa'ya karşı Fransızların Total Enerji Şirketi'ne karşı Güney Afrika'da Wild Coast denen yaban sahillerinde davalar açılıyor ve işte Avustralya'ya bağlı Avustralya'nın en kuzey ucundaki Torres, Torres Boğazı yerlilerinin çok baya ciddi ilerlettikleri bir dava var ve bir de Güney Kore'den de bir dava Yani bütün kıtalarında dünyanın bu sene hukuk ve şeyler, yani davalar yılda olacağı görünüyor. Bunu derleyip toparlama çok iyi iki makaleden ben aktarmaya çalıştım. E, Hukuk güvenliği programının da yeni yılda oldukça gündeminin yoğun olacağını, olacağını. düşünüyordum. Evet. Şimdi ben tabi yani böyle şey karamsar bir hukukçu değilim. Hep umutlu bir hukukçuyum da. Bir, birden böyle aklıma geldi Siz biraz evvel e, e, yeryüzü dostlarının e, çabalarını da söyleyince dedim ki bu davaların hepsi olumlu sonuçlansa bunların bir kısmı özel şirketlere yani bu e, işte petrol, doğalgaz, kömür çıkaran şirketlere e, doğrudan açılmış bir kısmı da e, devletlere veyahut da devletlerin kurumları açılmış hepsi de olumlu sonuçlansa nasıl bunları icra edeceğiz? Yani kararları aldık ama bunları nasıl icra edeceğiz diye. Ee, o zaman da aklıma işte şeyin Empodokles'in dostları diye bir e, Amin Maluf'un şeyi var. evet o, e, Eski Yunan'dan beri e, görünmeyen ama sonra birdenbire dünyanın yaşadığı tehlikelerle burun buruna geldiği anda yardımcı olan o zaman biz de Empodokles'in dostlarını çağırırız diye düşündüm birdenbire. Aklıma öyle geldi. E, hakikaten bu e, kararların ee, olumlu olması halinde de bunların nasıl icra edileceğine ilişkin problemleri de belki sizinle konuşmalıyız. Söz gelimi işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Muğla bölgesindeki santrallerle ilgili verdiği ihlal kararına rağmen yaşama geçmesi. Ama bu, bu davalar asla ve kata. Yani nasıl icra edilecek diye vazgeçilecek mücadele yollarından biri değil ama nasıl hayata geçireceğimiz de ayrıca düşünmek gerekiyor herhalde. Evet yani ama bu çok ciddi bir mücadele var özellikle de Türkiye'de yerel mücadelelerin de ciddi başarı kazandığını da evet. bir yerlerde görmek imkanı var hukuki başarıları da var dolayısıyla yani oldukça o kadar umutsuz bir durum değil ve direkt bu yıl zincirleme reaksiyonda da yapabilir. Yani birbirini kazanan, bir davanın kazanılması, hele üst düzeyde bir uluslararası mahkemede falan olması ihtimali de var. O zaman çok geniş çaplı yankılanmaları da olabilecektir diye düşünmek bir mücadele de gerekiyor bunun için herhalde. Kesinlikle. Ee, ve özellikle de işte e, siz geçenlerde konuşmuştunuz Erzincan'daki bu altın madeniyle ilgili evet. e, açılan davalar konusunu Ümit Altaş'la konuşmuştunuz. E, Kaz Dağları ile ilgili e, alınan bir e, Çanakkale'de e, idare mahkemesi kararı var. E, yani hiç küçümsenecek e, sonuçlar alınmadı aslında Türkiye'de. O bakımdan bu e, sizin e, 2023'te hukuk mücadeleleri yılı olacak saptamanızı da biz e, güvenlik programcıları olarak e, böyle bir rehberimize yazmalıyız e, ve sizi de danışmanlı olarak <gülüyor> davet <gülüyor> ediyoruz. Bizim Bunu bu, yakından takip etmemizde bütün vatandaşlar olarak yara, yarar var bence çünkü he, he, yani işte bizim avluda da duvarda yazılı olduğu gibi depo sevgi alanının duvarında umut ölür, eylem başlar diyor. Yani umut dışarıdan gelen bir şey değil. Eylemle gelen gelişen bir şey olduğunu da hatırlatalım kendimize. Böyle mücadeleler çok sonuç verecektir ve umudu asıl bunlar yaratacaktır diye düşünüyoruz. yani. Evet. evet Sanıyorum vaktimiz e, evet. çok az kaldı ama e, Aynur Hanım gelemedi maalesef. Aynur Hanım gelemedi çünkü o da şu anda bir Gene e, hukuk güvenliği ihtiyacı olan yurttaşımızın davasıyla ilgili hatta tutuklu bir yurttaşın davasıyla ilgili duruşmadan çıkamamış olması gerekiyor. E, o, o bakımdan e, onu bu programda sanıyorum e, dinleyemeyeceğiz. Peki bir şey daha söyleyeyim sorayım ben Ömer Bey. Bu ihtarname'nin e, ...imzalarının tamamlanması halinde bu imzalar nereye ulaştırılacak? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine mi yoksa? Şimdi bunların tam ben de bilmiyorum doğrusu ama Davos'taki fosil yakıt devlerinin eline de ulaştırılabilir bu şekilde... Onların duyması da önemli diyoruz. Ve çok önemli. Yani onlar çünkü yani YM25 partisinin liderlerinden Yanis Fakis'in bir, bir şeyi vardı tweet'i vardı. Yani bin uçakla geldiler ve iklim dersi verecekler oraya katılanlara bu fosil yakıtçılar ve dostları diye. Onlara bunu bu şansı tattırmamalıyız diyor. Ve ee, neoliberal düzenin bu, yani bu bunların hakim olmasına engel olmalıyız diyorlar. Çok ilginç bir durum bu. Çünkü e, e, yani bir rivayet olarak kulağıma geldi. Bu dört kişi Vanessa, Greta ve diğerleri, belki de elden vereceklerdir imzaları diye bir şey var Doğrulatma fırsatım olmadı henüz ama evet. zaten bunun 850 bin aşkın sayıda şey olması ve orada Davos'taki toplanan fosil yakıt CEO'larına başta olmak üzere bir de tabi başka şeyler var sadece fosil yakıtçılar değil büyük mesela Brezilya'da görüldüğü gibi ve Avrupa'da da bazı evet. örnekleri var Merkez bankalarının bunları finanse eden bankaların rolleri var. Onlara karşı da ciddi davalar açılmaya başlaması söz konusu makalede vardı ama vakit darlığından ona o kadar eğilemedim. Onları da zorlamak açısından daha önce verilen vaatlerin tutulmaması ve kredi açmaları gibi çeşitli haberler çıkıyor fasil yakıtçilere söylenenin aksine yeni krediler de açılıyor. Bunlara karşı da dava açılacak. Dolayısıyla bu ihtarnamenin belki de Davos'ta etkililere sunulması, yetkilileri etkili bir şey de yaratabilir yani. Yani o, o kadar büyük bir evet <gülüyor> o kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız ki bugünün bir haberi vardı. Guardian'da gene Karen McVeigh imzalı Yani bu kaydın yapıldığı günden bahsediyorum yani insanın e, nutku tutuyor tam anlamıyla e, deniz tebiyelerinin yükselmesi dolayısıyla insanların yerlerinden, yurtlarından olmaları yani iklim yüzünden sayısız dilin e, yok olması tehlikesi var. Bu hakikaten e, sözün bittiği noktada denebilir. Yani facia bir şey çünkü mesela her 40 günde bir dilin ölmekte olduğu haberi var ve dünyada kritik olarak tehlikeye düşmüş olan 577 dil var. Afrika Ekvator Dairesi civarında, Pasifik'te ve Hint Okyanusu bölgesinde. Ve bu bu krize hiçbir şey yapmıyorlar, yapılamıyor. Bunların da dikkate alınması lazım. Yani çok büyük bir tehlike altındayız. Dolayısıyla bu mücadelenin hukuki yönü de hayati önemde böyle gidecek işte. E, hukuki yönü her zaman önemli olacak. Hiç bu konuda e, şeye e, yani küçümsemeye ihtiyaç yok. Ama e, hakikaten özellikle bu e, iklimin e, değişimiyle ilgili e, doğrudan zarar gören, görünür bir şekilde herkes doğrudan zarar görüyor ama e, görünür bir şekilde zarar gören yerlerdeki eylemliklerin, örgütlenmenin, e, halkın e, taleplerinin e, çok hem davaların olumlu sonuçlanması hem de e, sonuçlanan olumlu davaların e, yaşama geçmesi için e, önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Evet yani ben de tamamen katılıyorum sizin söylediğinize. Yani şöyle bir e, durum var. Bu e, yeterince yani Greta Thunberg'in bizim radyoda zaman zaman e, dolaştırdığımız Dirsek dediğimiz e, kitabı büyük çok önem taşıyan bence e, devasa kitabının, iklim kitabının e, editörlüğünü yapmıştı. E, onun hazırlıkları sırasında söylediği çok önemli bir e, söz var. E, bence çok önemli. Yani Greta Thunberg şeyin farkında değiliz diyor. Ya yani en önemli mesele tedbir alabilmek için önce farkında olmak lazım meselenin. Bu da yetmez diyor. Farkında olmadığımızın da farkında değiliz. Yani çifte bir farkında olmama durumu var diyor. Burada da benim sık sık söylemeye çalıştığım gibi acizane şeyi belirtmek lazım. Medyanın dünyadaki en önemli şey işte bizimki bir radyoların, televizyonların ve yerleşik medyanın da her gün bunu manşet etmeli, manşet yapmaları lazım. Yani Türkiye'nin kuraklığına ilişkin son birkaç günde bu haftanın başından beri açık radyonun çeşitli programlarında söylenenleri, konuşulanları anlatmak bile imkansız yani ve yangınların hatta belki de şimdi de muazzam bir kuraklık geliyor yani sıcaklık ve kuraklık ee, işte bir de James Hansen ve arkadaşlarının son şey 2024 yılı artık bardağı taşıran damla yılı da olması çok muhtemel bilimsel olarak dolayısıyla çok az zamanımız var medyaya muazzam iş düşüyor Hukuk davaları ve olumlu sonuçlanmaları belki bu farkındalığı da artıracaktır herhalde. Kesinlikle umut ed ediyorum öyle. Yani bu fırsatı bulduğumuz için çok uh, mutluyuz. Ne zaman arzu ederseniz bilebildiğimiz ve dilimiz döndüğü ölçüde programa katkıda bulunmaya çalışıyoruz efendim. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Ee, evet, hukuk güvenliği programında bugün e, benim için dünyadaki e, huku, e, e, iklim değişikliği e, sorunsalını e, konusunu e, en birinci derecede tipli takibini yapan e, Ömer Bey'le beraber olduk. E, bundan sonra kendilerini hukuk güvenliği programının danışmanlarından biri olarak <gülüyor> e, <gülüyor> grubunuza katacağız. E, çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Zaten her gün yeterince bu konuları farkındalık yaratmak için, fikri takibini sürdürmek için üzerinde duruyorsunuz her yönüyle. Bizim programımıza da katılıp katkıda bulunduğunuz için biz de size teşekkür ediyoruz. Açık Radyo'daki emeği geçen diğer bütün arkadaşlara da teşekkür edelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın, çok teşekkürler. Teşekkürler Ömer Bey.